Hadyu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel umuri muhdesatuhâ Ve kulle muhdesatin bid'ah Ve kulle bid'atin dalâle Ve kulle dalâletin finnâr Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu Birkaç derstir işlediğimiz e, bid'at kavramı üzerinde e, duruyor ve özellikle bidat-ı hasene yanılgısı içerisinde olanlara cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Ve bu bidatçıların en çok kendileri için delil gösterdikleri yani kendilerine delil olarak gösterdikleri bazı konular var. Daha doğrusu tevil ettikleri bazı sahih haberleri kendi anlayışları doğrultusunda tevil etmelerine reddiye vereceğiz. Bunlardan en meşhur olanları biliyorsunuz. Ama ee, radıyallahu anhın bu ne güzel bidattır sözüdür. Yani nimetil bidatu hadihi demesi, bu ne güzel bidattır demesi ya da bir başka delil olarak sarıldıkları şey hadis suresinin 27. ayeti yani ruhbanlıkla ilgili sözde bidat-ı haseneye delil olarak gösterdikleri ayet ve yine özellikle men senne fil islami sünneten haseneten hadisi kim yani İslam'da bir sünnet ihya ederse onlar bunu işte sünnet-i hasene veya bid'at-ı gibi tevil ediyorlar ee, onun dışında e, yeri gelecek yine Abdullah İbni Mes'ud'un e, ifade ettiği Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir sözünü yine e, mevkuf olan bu sözü yani sahabeye dönen, e, dayanan bu sözü e, merfu gibi Allah Resulü'ne ve Seleman ismet etmeleri ve buna benzer şeylere inşallah reddiye vereceğiz. Bunların en başında sürekli delil olarak gösterdikleri yani bidat-ı haseneye delil olarak gösterdikleri şu hadis-i şeriftir. Men senne fi'l İslamı sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'dehu min gayri en yankuse min ucurihim şey ve men senne fil islami sünneten seyyiyeten kâne aleyhi vizruha ve vizru men amile biha min ba'dihi min gayri en yankuse min evzârihim şey yani hadiste şöyle ifade ediliyor kim islam dininde güzel bir sünnet başlatırsa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 ve bu diğerlerinin günahından da bir şey eksiltmez hadis Müslim'de kayıtlıdır yani hadisin metnini okuyorlar şu an bu bidatçılara ait e, bidatçılara ait elimde kitaplar var yani onların ne iddia ettikleriyle ilgili veyahut bunu nasıl savunduklarıyla ilgili hatta eee bunlarla yaptığımız bir takım münazaralar oldu hadisi okuyor diyor ki Allah Resulü ve Sellem buyurdu ki men senne fil İslami sünneten hasene kim İslam'da güzel bir şey yaparsa ey yani bu güzelden kastı fil İslami sünneten hasene ey bunu bid'at-ı hasene olarak tevil yaptıklarını gördük ve yine ve yine hadisin devamı olan وَمَنْ سَنْنَ فِي الْاِسْلَامِ سُنْنَةً seyyie. Kim İslam'da da kötü bir sünnet başlatırsa sözünü de direkt efendime söyleyeyim e, bid'at-ı seyyiye olarak değerlendirdi. Dolayısıyla bu hadisi bana okuyan şahsa ben dedim ki niçin dedim e, Allah Resulü ve Vesselam bunu nerede söylemiş? Allah Resulü ve Vesselam bunu nerede ifade etti? Yani bana niçin bu hadisin tam metnini okumuyorsun? Yani e, siyak ve sibak dediğimiz şey, özellikle Kur'an'da uyguladıkları, maalesef bu tevilcilerin yaklaştıkları, ey yani bağlam, anlam bütünlüğünü zedeleyecek bir şekilde sadece işlerine geldiği gibi bir e, hadisi alıp veya bir ayeti alıp yorumlamaları gerçekten büyük bir tedlistir okuduğumuz hadis-i şerif bidatçılara bidat-ı hasene anlamında bir delil ortaya koyuyor mu ya da burada bidata çağıran bir şey var mı olayın tamamını Cerir bin Abdullah'ın rivayet ettiği bu hadisin a.s.in nerede niçin söylediğini ve neye çağırdığını hep beraber görelim Celir bin Abdullah radıyallahu an. şöyle rivayet ediyor. Günün ilk saatlerinde günün ilk saatlerinde Resulullah aleyhisselatü ve yanında idik Başlarına yırtık benekli elbiseler ya da aba geçirmiş ve kılıçlarını kuşanmış insanlar gelmişti. Çoğusu hatta hepsi Mudar kabilesindendi Onların içinde bulundukları muhtaç durumu görünce Resulullah ve vesselam'ın yüzü değişti İçeri girdi Sonra dışarı çıkıp Bilal'e namaz için ezan okuyup Kâhmet getirmesini emretti Daha sonra da Hutbe irad ederek Şöyle dedi Ey insanlar takvâ rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhide. Ey insanlar sizleri tek bir nefisten yaratan Rabbinize karşı takva sahibi olun. Ve devamla ey iman edenler Allah'a karşı takva sahibi olun ve her nefis yarın için ne takdim etmiş olduğuna baksın. Haşr suresi 18. ayeti okudu. Ve devam etti aleyhissalatü vesselam. Adam dinarından, dirheminden, elbisesinden, buğdayının bir sağından, hurmasının bir sağından tasad tasaddukta bulunsun. Sonra şöyle buyurdu. Velev bişakki temre, Ey yarım hurma tanesiyle olsa bile ve Cerir bin Abdullah anlatmaya devam ediyor. Ey Sert ve ey insanları takvalı olmaya, Allah'tan korkmaya davet etti, arkasından infak etmelerini emretti. Yani adam dinarından, dirheminden, elbisesinden, buğdayının bir sağından, hurmasının bir sağından tasaddukta bulunsun dedi. Daha sonra yarım hurma bile olsa dedi. Ve bunun üzerine Celil bin Abdullah devamla dedi ki, Ensardan bir adam bir kese ile geldi. Taşımakta neredeyse zorlanıyordu. Zorlanmıştı da. Daha sonra insanlar peşi sıra geldiler. İki öbek yiyecek ve giyecek birikmişti. Öyle ki, öyle ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünün parıldayan bir altın gibi ışıl ışıl olduğunu gördüm şimdi Allah Resulü kendisine mudar kabilesinden gelen bu fakir kimselerin halini görünce aleyhisselatü vesselam onlara acıdı merhamet etti Bilal radıyallahu ezan için namaz için ezan ve kâmet getirmesini emretti ve arkasından da hutbe irad ederek insanları takva olmaya davet etti ve akabinden infak etmeye çağırdı. Bunun üzerine biraz insanlar ağırdan aldılar. Yani ağır davrandılar bu hareketlerinde. Aleyhisselatü Vesselam infağa davet etti ancak bunu bu, bu konuda çok istekli olmadı insanlar. Gayretli olmadılar. Derken ensardan birisi kalktı ve ve iki kese ile geldi İki kese ile geldi Hatta onları taşımakta zorlanıyordu Onu getirip ortaya koyunca insanlar da akabinden Bir şeyler getirmeye başladılar Ve bunun üzerine Bunun üzerine Allah Resulü ve Vesselam'in Cerir bin Abdullah diyor ki Öyle ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in Sevinçten yüzünün parıldayan bir altın gibi ışıl ışıl olduğunu gördüm bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın o ensarinin bu tavrından ötürü ey insanlar ağır kaldılar kalkıp infak etmesi ve insanların da onu görerek infak etmesinin üzerine aleyhissalatü vesselam şöyle dedi kim İslam'da güzel bir çığır açarsa sen nefil İslamı sünneten Hasene, kim İslam'da güzel bir çığır açarsa açtığı bu çığırın ve bununla amel edenlerin kendi ecirlerinde eksilme olmaksızın ecirlerini alır. Kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa, o çığırın da onunla amel edenlerinde kendi günahlarından hiçbir eksilme olmaksızın günahları onun boynundadır. Hadis Müslim'de geçmekte. Nevevi'nin 7. cilt sayfa 102 ve 104'te de aktarılmaktadır. Bu hadis-i şerife belirttiğimiz münasebet açısından bakmayan bir kimse, yani bunu bir bidatçı nazarıyla yapacak olursak, dedim ya size o onlar öyle yapıyorlar. İlkin hadisin bir kısmını direkt hadisin metnini veya hadisten işine gelen men senne sünneten hasene ya da men senne fil diyerek sadece bidat-ı hasene veya bidat-ı delil aramaktadırlar. Halbuki bunu böyle yapan kimse tıpkı fawaylul lil musallin deyip susan kimse gibidir. Yani birisi karşımıza çıkıp derse ki namaz kılanlar tehlikededir namaz kılanlar tehdit altındadır. namaz kılanlar Allah'ın gazabına uğrayacaktı derse sen ne söylüyorsun dediğimizde de çıkıp bize dersek ki çünkü Allah Azza ve celle buyuruyor ki fevaylun lil musallin vay o namaz kılanların haline derse ve susarsa gerçekten eğer bu delil edinmekse bu adamın getirdiği delildir niçin çünkü işine gelen kısmı okudu. Geri kalan kısmını terk etti. Halbuki ayetin devamını okusa ''Ellezinehum an salatihim seyahun'' kısmını ki onlar kıldıkları namazda yanılgıdadırlar. Ey gaflettedirler. Namazı efendime söyleyeyim vaktinde kılmayarak veya namazın hakkını eda etmeyerek e, ve daha e, tefsir alimlerimizin ifade ettikleri şekliyle burada Bağlamı kopartırsa siyah ve sibakı e, gereğini yerine getirmese aynı bu bidâcıların yaptığı da budur. Ya da ya da Allah Azza Ve Celle'nin namaza yaklaşmayın ayetini alıp devamında siz sarhoş iken bölümünü almayan kimse de böyledir. Ey yani birisi çıkıp dese ki namaz kılmayın çünkü Allah Azza Ve Celle diyor vele takrabûne namaza yaklaşmayın e, namaza yaklaşmayın derse bu onun için delil teşkil edebilir. Halbuki onun devamında ve entum sukara, Ey siz sarhoş olduğunuz halde diye emredilmekte. Ee, Allah Azze ve Celle bunu bizlere Nisa 43'te buyurmaktadır. Dolayısıyla bu hadisi kendilerine delil getirenler aynı şekilde hadisin bir kısmını nerede ceryan ettiğini ve bunun infakla ilgili ya da hayırlı bir şeyi tekrar ortaya çıkarmak ya da bir sünneti ihya etmek anlamında e, teşvik edildiği konusunu maalesef görmemektedir. Hadisin siyakı bidatçiler nezdinde zuhur etmiş olan bidatçiler nezdinde zuhur etmiş olan kim İslam'da bidat-ı hasene ortaya koyarsa şeklindeki tefsiri bertaraf etmektedir evet hadisin siyakı bidatçılar nezdinde iddia edilen kim İslam'da bidat-ı hasene ortaya koyarsa şeklindeki tefsiri bertaraf etmektedir Resulullah aleyhisselatü ve kullu bidatin dalale her bidat sapıklıktır hadisini bu suretle tahsis etmektedirler hadisin siyakı ayrıca yaptıkları tefsirin yersiz ve açık bir iftira olduğunu göstermektedir bu açıklama reddiye konusu edilmeye değerdir ensardan olan sahabinin tek yaptığı bahsedilen olayda sadakayı ilk önce vermesidir sadaka daha önce nasla meşru kılınmıştır bu sahabenin bid'at-ı hasene işlediği düşüncesinde olabilir miyiz? Yani dikkat ediniz Mudar kabilesinden olan bu kimselerin halini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gördü ve bunun üzerine hutbe irad ederek ashabı infak etmeye teşvik etti. Dolayısıyla bu ensarinin Cerir bin Abdullah'ın ifade ettiği bu ensari gitti. Iki kese, efendim, iki kese getirerek infakta bulundu. Burada ortaya atılmış yeni bir bid'at yoktur ki bu Ensari'nin yaptığını bidatı ı hasene olarak niteleyelim. İnşallah yani buna vereceğimiz oldukça fazla cevap var. Zaten hadisin kendi metninde bile diyor ki yani Aysat ve Selam Men senne fil İslami sunneten hasene sünneten hasene demiyor e, bid'ati hasene yani bizzat lafız diyor ki kim İslam'da güzel bir sünnet ihya ederse dolayısıyla infak bir maruftur Allah katında övülmüş bir şeydir Allah Azza ve Celle'nin üzerinde emri vardır Aleyhisselatü Vesselam buna teşvik eden söz söyledi bunun üzerine insanların biraz ağır kalması ancak bu Ensari'nin harekete geçmesiyle diğer insanlar hemen gittiler onlar da infak etmek üzere bir şeyler getirdiler dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam dedi ki من سنة في الإسلام sünneten حسنى فله أجرها أجرها وأجر من عملة بيها بعده من غير أن ينقص من أجره من أجره من شيء diye Aleyhisselatü Vesselam o Ensari'nin yaptığına sanki o Ensari'ye şöyle der gibiydi ey Ensari sen öyle bir iş yaptın ki Allah Azza ve Celle katında makbul olan bu ameli benim teşvik etmemden sonra onların ağır kalması kalmasının akabinde harekete geçip hemen semihne ve etane diyerek duyduk ve itaat ettik diyerek hemen gidip malını tasaddukta bulunman hem sen bundan ötürü ecir aldın ve senin bunu yapmandan ötürü senin peşi sıra giden insanları da teşvik etmenden ötürü aynı onların aldığı ecri onların ecrinden hiçbir şey eksilmeksizin Allah subhanahu ve teala sana da vermiştir manasındadır yani bu maruf olan Allah katında makbul olan bu ameli nasıl olur ki bidat-ı hasene olarak ya da bidat-ı haseneye meşru bir delil olarak görebilirler İmam Şatibi rahimehullah şöyle diyor. Hadiste yeni bir çığır açmakla kastedilen ortaya yeni bir şeyler koymak değildir. Buradaki maksat sünnet-i nebevi'de sabit olan hususlarla amel edilmesidir. Yani İmam Şatibi rahimehullah diyor ki yani burada hani men senne sünneten hasene ey yani kim bir bidat ortaya çıkartırsa güzel bir bidat ya da ki ortaya bir sünnet e, koymak insanlara ait bir şey değildir ki. ve Vesselam'ın dışındakilere ait bir husus değildir ki. Dolayısıyla diyor ki İmam-ı diyor burada diyor olmayan bir şey ya da yeni bir şey ortaya koymak değildir. Burada mevcut olan sünnet-i sabit olan bir husus ile amel edilmesidir. Çünkü diyor sözüne devam ederek Es-Sahih'te yani sahih Müslim'de Cerir bin Abdullah radıyallahu anh hadisinde bulunan delil dolayısıyla hadisin ifade edilmesine sebep meşru sadakadır. Çünkü diyor Cerir bin Abdullah'ın anlattığı bu, bu olayda yeni bir bid'at ya da ortaya yeni bir şey çıkarmak söz konusu değildir. Bizzat orada bu, bu eserde ortaya çıkan meşru sadakadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in kim güzel bir çığır açarsa hadisini, nerede söylediğini bir inceleyin. Kişinin gücü yettiği kadarıyla bir kese bile olsa zikredilenin gereğince en iyi şekilde amel edenler hakkında olduğunu göreceksiniz. O bir kese sebebiyle sadaka kapısı en etkili biçimde açılmıştır. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sevinç duymuş, ve kim İslam'da güzel bir çığır açarsa hadisini söylemiştir. Bu da buradaki sünnetin yani açılan çığırın o sahabenin yaptığının benzeri olduğunu göstermektedir. O da sünnet olduğu sabit olan şeyle amel etmektir. Ve buradan da şu anlaşılmaktadır ki, Burada kastedilen güzel çığırın bid'at olmadığı anlaşılmaktadır. Hadiste bu husus açıkça görülmektedir. Çünkü önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sadakaya teşvikte bulununca ve daha sonra da bahsedilen ensar mensubu sahabi sadakasını getirince ardından yetecek kadar yağar bağışlar yapılmıştır. Sanki bu sahabi radiyallahu anhumun bu davranışı bir sünneti uyandırmıştır. Bunun anlamı sabit olmayan bir sünnet uydurmuş bid'at ihdas etmiş demek değildir. Çünkü çünkü bu sahabi bu sahabi ee, gerçekten Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine itaat ederek heyset ve çağrısına icabet ederek ey meşru olan sadakayı o an ihya etmekte hızlı davranmış dolayısıyla dolayısıyla onun bu yapma, onun bunu yapması Aişe validenin mutlu etmiş ve bunun üzerine de men senne fil islam sünneten haseneten fe lahu ve ecru men amel biha ba'dehu min gayri an yenqusa min ucurihim şey Aişe validem der ki İslam'da güzel bir sünnet başlatırsa ey yani bu sünnetin ihya edilmesi konusunda gayretli olursa buna sebep olursa işte bu başlattığı şeyden faydalanan faydalananların da ecrini alarak onların da ecrinden hiçbir şey eksilmeksizin kendisi ecirle mükafatlandırılır. Zaten hadisin <gülüyor> Ee, Darimi'deki lafzında insanlar biraz ağırdan aldılar ifadesi de vardır. Yani biraz ağırdan aldılar ancak bu ensari harekete geçmesiyle ve ortaya iki kese getirmesiyle insanlar da hemen üzerlerindeki o tabiri caizse ölü top, top, toprağa ee, silkelediler ve hemen kalkıp bu davetine bu teşvikine icabet ettiler i̇bn Mübarek'in rekaikinde Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh'ten rivayetle gelen açıklayıcı hadis de bu hadise benzemektedir. Şu an, şimdi de İbni Mübarek'in rekaikinde gelen bir hadis var. Hadis, e, Hasan bir isnatla yer alıyor. Ebu Ubeyde bin Huzeyfe dışındaki Rical-ı Sikadır. İbn-i Hibban tevsik etmiştir bir grup rivayette bulunmuştur hadisi Hasendir bu rivayetin Ebu Hureyre ve Ceril bin Abdullah radıyallahu anhuma hadisinden şahitleri de vardır bu şahitlerle hadis sahih olmaktadır e yani Hasen derecesinden sahih derecesine çıkmaktadır diyor ki Hüzeyfe İbn Yaman bakınız olayı açıklayıcı bir hadistir diyor ki Resulullah ve vesselam döneminde Birisi kalktı ve bir şeyler istedi. Yani kendi istedi. Adamın biri kalktı, bir şeyler istedi. İnsanlar ses çıkarmadılar, ey yani ilgilenmediler. Sonra bir adam ona bir şeyler verdi. Birisi kalktı, ona bir şeyler verdi. Ardından diğerleri de bu adamın peşi sıra bağışta bulundular. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu vesselam kim hayırlı bir yol açarsa ve bu yola uygun davranırsa hem kendi yaptığının hem de ecirlerinden bir şey eksilmeksizin bu yola uygun davranışta bulunanların ecrini alır ve bu yola uygun davrananların ecrini alır. Ve hadis devamla diyor ki Hadis devamla diyor ki Kim kötü bir yol açar ve buna uygun davranırsa hem kendi işlediğinin hem de günahlarından hiçbir şey eksilmeksizin bu yola uygun davranışta bulunanların günahını alır. Dolayısıyla Dolayısıyla Burada Burada Burada kast edilen Burada kast edilen Burada kast edilen e, Burada kast edilen şeyin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Meşru sünnetini ihya etmek Meşru sünnetini ihya etmek ve e, kötü bir çığırla da ey bir bid'at ortaya çıkarmasıdır. Bir bid'at ortaya çıkarmasıdır. Şimdi öyleyse kim bir çığır açarsa sözünün anlamı kim bir sünnet uydurursa değil, kim sünnetle amel ederse şeklindedir. Kim güzel bir çığır açarsa, kim kötü bir çığır açarsa hadisinin kesinlikle yeni bir sünnet uydurmaya hamledilmesi mümkün değildir. Çünkü iyi ya da kötü olması ancak şeriat açısından bilinebilir. Zira bir şeyin iyi ya da kötü olduğunun belirlenmesi şeriata mahsustur bu konuda aklın bir etkisi bulunmamaktadır ehl sünnet ve cemaatın mezhebi bu yöndedir. İyi ve kötünün aklen belirlenebileceğini ancak bidatçiler söylemektedirler yani bidat-ı hasene veya bidat-ı seyyiye'yi neye göre değerlendiriyoruz eğer bu konuda ölçü akılsa, bu konuda ölçü akılsa, insanların akılları değişkendir. Dolayısıyla, din tevkifi olduğundan, ey yani vahiy ile belirlendiğinden, kesinlikle insanların müdahil olması veya dinde bir şey ihdat etmeleri, dinde bir şey ortaya koymaları gibi bir hakları söz konusu değildir. Çünkü, ayette deniyor ki, sana vahyedilene tabi ol. Dolayısıyla bu hadisin hiçbir yerinde Ey Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadiste ve yine Huzeyfe el-Yaman radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadislerde hiçbir yerinde bid'at-ı haseneye veya bid'at çıkarmaya davet eden hiçbir şey yoktur. Hadisin hiçbir yerinde kim İslam'da güzel bir bidat çıkartırsa ya da kötü bir bidat çıkartırsa güzel bir bidat çıkartırsa ecir alır kötü bir bidat çıkartırsa efendime söyleyeyim bundan ötürü günah alır diye bir anlam çıkmamaktadır çünkü o Ensari'nin yaptığı Aleyhisselatü Vesselam'ın in infak davetine icabet etmesi, onu gören insanların da ona katılarak infakta bulunmaları bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'ın sevinip kim İslam'da güzel bir sünneti ihya ederse kim güzel bir sünneti başlatırsa bu güzel işten dolayı kendisine sevap verilir. Ve başkalarının da sevabından hiçbir şey eksilmeksizin hiçbir şey eksilmeksizin o, o kişilerin de sevabını alır buyuruyor. Hadiste geçen sünnetin yani çığırın yani yol çığır. Şere'i bakımından şere'i bakımdan ya iyi ya da kötü olması gerekir. Dolayısıyla iyi çığır ifadesi yalnızca mezkur e, sadaka benzeri meşru sünnetler için kullanılabilir. İyi çığırın yalnızca az önce bahsi geçen sadaka için ve meşru sünnetler için kullanılabilir. Kötü çığır tabiri de şeri'e açıdan şeri'i açıdan günah oldukları sabit olan masiyetleri kuşatıcı bir ifade olarak kalmış olur. Aynı Adem'in oğlu hadisinde dikkat çekilen katıl fiili bu hususa örnektir. Bu hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Adem Aleyhisselam'ın oğlunu kast ederek onunla ilgili ennehu evvelu men sennel katl ey yani Kabil'le ilgili Habil'i öldürdüğü için Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve onunla ilgili buyuruyor ki çünkü o katıl çığırını yani sünnetini ilk defa açan kimsedir. O ennehu evvelu men sennel katl o ilk Bakınız burada yine ne yani ilk çığırı açan katıl çığırını açan kimsedir diyor Kabil'le ilgili. Dolayısıyla kim kötü bir şey açarsa yani kendisi Kabil katillerin başında olmak kaydıyla kıyamete kadar katledenlerin, katil olanların önderi olarak bu çığırı açan kimse olarak Allah'ın huzuruna gelecektir. Dolayısıyla Aysel ve Selam'in çünkü o katıl çığırını sünnetini ilk defa açan kimsedir buyurmuştur. Ayrıca kötü çığır ifadesi bid'atleri de kapsamaktadır. Çünkü şeriatın bid'atleri kınayıp yasakladığı sabittir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kulle bid'atin dalâle, kulle dalâletin finnâr. Her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir. Men ehdesâ fi emrine hâze ma leyse minhu fehuvered Müne Hayşe'nin rivayet ettiği kim bizim dinimizde olmayan bir şey ihdat ederse bu şey merduttur demesi gibi. Ben bir bidatçıyla yaptığım tartışmada yaptığım tartışmada münazarada diyeyim. Bu hadisi bana delil getirdi. Ben de Aynı şimdi sizlere anlattığım gibi buradan kastın buradan kastın e, infak olduğunu Cerir bin Abdullah'ın rivayet ettiği bu hadisin aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in e, infağa teşvik etmesinden ötürü Aleyhisselatü Vesselam'in e, insanların e, infağa ağır kalınca o ensarinin kalkıp bunu yapmasından ötürü kim İslam'da güzel bir sünnet başlatırsa diyerek bunu söylediğini ifade ettim. Ve şu örnekleri verdim. Gerçekten ben Hatay'dayım ve Hatay'da birçok Suriyeli var. Bu bir Bidatçı'ya dedim ki aynı şunun gibi dedim. Mesela şu an semtimizde birçok Suriyeli var. Bunlar icabında giyecekleri yok, yiyecekleri yok, yakacakları yok, sıkıntıları var, ihtiyaç sahibiler. Sen şimdi bakıyorsun ki bütün komşuların bunlara karşı duyarsız. Bütün komşuların bunlara karşı duyarsız. Ve ne yapıyorsun? Ve ne yapıyorsun? Sen de tutup eline biraz erzak veya giyecek alarak bunların ihtiyaçlarını gidermek için ilk önce kapılarını sen çalıyorsun. Ve insanları da buna teşvikte bulunuyorsun. Seni gören bu komşuların, bu mahallelin de, mahallelerin de aynı şekilde senin bu çağrına ya da örnek davranışından etkilenerek onlar da her biri bir yerden bu kimselerin ihtiyaçlarını giderme konusunda ortaya gayret koyuyorlar. Ey infak ediyorlar. Kimisi giyecek infak ediyor, kimisi yiyecek infak ediyor. Efendime söyleyeyim, kimisi yakacak getiriyor, kimisi onlara getirip efendime söyleyeyim para veriyor vesaire vesaire. Vallahi dedim, eğer bu ameli sen ihlasla yapıyorsan Allah katında makbul bir ameldir ve aynı Aleyhisselat Vassalem'in haber verdiği gibi, men ahya sünneten. Ee, pardon, e, Ay-i Sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği, Men sünneten ey kim İslam'da güzel bir sünnet başlatırsa, yani infa karşı duyarlılığı zayıflamış veya o insanların muhtaç olduğu durumu görmezden gelip veyahut bu marufun bu marufun getireceği ecri unutan gaflete düşen insanları teşvik etmen hasebiyle aynı şekilde işte senin başlatacağın bu sünnet yeni bir bid'at değil İslam'da mevcut olan bir marufun ihyası olduğu için senin için bu Aysel ve Selam'in ifade ettiği gibi işte bu insanların yapacağı yardımlardan hiçbir şey eksilmeksizin onların alacağı ecir kadar o ecirler sana da verilir diye kendisine söyledim ya da tam tersi aynı Aysel ve demin haber verdiği kabil meselesi gibi mesela hırsızlığı bir beldede ilk sen başlatırsan yerilmiş bir münker olduğu için ya da efendime söyleyeyim uyuşturucu olmayan bir beldeye gidip oraya uyuş, uyuşturucuyu sokarsan veya kumarı sokarsan veya zinayı sokarsan bunu ilk sen başlatırsan yalanı sokarsan rüşveti sokarsan ya da bid'at ihdat edersen ya da bidat evet. idat edersen ve bunu ilk yapan sen olursan men senne fil islami e, sünneten seyyiyete diye Haysa ve Vesselam'ın haber verdiği kim İslam'da kötü bir sünnet, ey kötü bir çığır açarsa, hadisinin muhatabı olursun. Dolayısıyla bugün demokrasinin önderleri yani toplumlara bunu dayatanlar buna ilk e, ilk öncülük yapanlar gerçekten bu sözümüzü ciddi düşünmeleri gerekir. Dolayısıyla ilim ehlimiz de ilk ortaya çıkanlar çıkartanlarla uygulayanları taklitçileri efendime söyleyeyim ee, birbirinden ayırırlar. İlk laikliği dayatanlar ve ortaya koyanlarla yani beşeri sistemi ortaya çıkartanla bunları uygulayanları birbirinden ayırırlar. Ya da herhangi bir bidatın ey daha önceki derslerimizi dinleyen kardeşler bilirler. Sünneti iki kısmı ayır, ayırdık. Sonra yine iki kısma ayıracağız. İki kısım ey Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığınız yapmak sünnet, terk ettiğini terk etmek sünnet. Dolayısıyla sünnet budur. El sünneti ameliyye sünneti terkiyye. Onun yaptığını yap, yapmadığını yapma. Ve yine ve yine eee mesela e, en son yaptığımız derste şu ifade çok yerinde bir ifadeydi e, Fuday İbni İyaz'ın ifade, ifadesiydi. Diyordu ki o hani bir e, amelin makbul olması için iki şey gereklidir. Birisi ihlas yani ey sadece Allah için yapılması İkincisi Kur'an ve sünnete uygun olması o yüzden Fuday İbni İyaz diyor ki iki tane divan kurulur diyor bir amel işleyeceğin zaman niçin yaptın? nasıl yaptın yani ben de onu şöyle dedim dedim ki bir amel işleyeceğiniz zaman arkadaşlar önce niçin yaptığınızı sorun cevap bulalım nefsim için keyfim için menfaatim için gösteriş için şunun için bunun için bir de Allah için tüm bunların içerisinden Allah için olanı makbul niçin yaptın sorusuna verilecek cevap Allah için İkincisi nasıl yaptın ey yaptığın şey Kur'an ve sünnete uygun mu yani Kur'an ve sünnetin onun üzerinde emri var mı çünkü Aleyhisselatü Vesselam Müslim'de kayıtlı bir hadiste buyuruyor ki men amile amelen ma leyse aleyhi emrune fe huveret. kim bir amel işlerse ve onun üzerinde bizim emrimiz yoksa bu kendisinden reddolunur dolayısıyla bu iki şey çok önemlidir o halde demin dedik ya bir bakın yani birkaç örnek verecek olursak Aleyhisselatü Vesselam kabirlere gittiğinde Kur'an okuduysa oku. Ama o bunu terk ettiyse o Es-Sünnet-i cinsindendir. Onu terk et. Aleyhisselatü Vesselam secdede Kur'an okumayı terk ettiği gibi orada da terk etti. Aleyhisselatü Vesselam, Efendime söyleyeyim e, imkanı olduğu halde eline tesbih alıp zikir yapmadı. İmkanı olduğu halde Bilal radıyallahu anh'e Haydi bize komut ver biz sana uyalım Bize tesbih yaptır namazdan sonra demedi Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın Terk ettiğini terk etmek sünnettir Zaten Bidat-ı Hasene iddiasında bulunanlara Verilecek en güzel cevaplardan Birisi şudur Bidat-ı Hasene inancında olmak da bidattır Çünkü Bizim selefimiz Böyle bir ayrım yapmamışlardır Ashab böyle bir ayrım Yapmamışlardır yani Bidat-ı Hasene, Bidat-ı Seyyiye gibi bir ayrım yapmamışlardır. Dolayısıyla bunun kendisi bizzat Bidat'tır. Ey onlar Kulle Bidat'in dalâle ve kulle dalâletin finnar emrine Ey bütün Bidat'ler sapıklıktır ve her sapıklık ateştedir sözünü iyi anlamış ve Bidat'lerden sakınmışlardır. Ki e, bir önceki derste e, Abdullah İbni Mes'ud ile Ebu Musa el-Eş'ari anhum'un şahit olduğu, efendime söyleyeyim, mescitte karşılaştıkları, ellerinde taşlarla zikir yapan adamların örneği gibi, daha sonra bu kimselerin Nehravan Savaşı'nda haricilerle beraber Ali radıyallahu anhu'ya karşı savaşmalarının ey özellikle Abdullah bin Mes'ud'un onlar için söyledikleri ey Bizlere Kur'an'ı okuyup da Boğazından geçmeyecek Kimselere haber verdi Onların sizler olduğunu düşünüyorum Diyerek onlarla ilgili Kanaatini ve yine Vallahi bizim gayemiz sadece Allah rızasıdır Biz hayırdan başkasını düşünmüyoruz Dedikleri zaman Bunu yapacağınıza oturup Günahlarınızı sayın İyiliklerinizin zayi olmayacağınıza Ben Garanti veririm demesinin ...ey ve iyilik olmayacağını... ...ve adres olarak... ...ayhisselatü vesselam'ın ashabı bile henüz hayatta iken... ...ayhisselatü vesselam'ın hırkası eskimemiş... ...kırbası kırılmamışken... ...siz dinde yeni şeyler mi ortaya çıkardınız demesi de... ...bu cinstendir. Yani onlar... sen de fil İslami sünneten haseneten... ...ey demin dedik ya siyah ve sibak. ...ey bağlam anlam bütünlüğünü koruma açısından Cerir bin Abdullah'ın bu olayı nasıl da rivayet ettiğini ve bunun infakla ilgili olduğu ap açık ortadadır. <gülüyor> yani bu söylediklerimizden anlaşılacak şey İyi sünnetten kasıt kim iyi bir çığır açarsa efendim kötü sünnetten kasıt kim kötü bir yol, kötü bir çığır açarsa. Örneğin çağımızda herhangi bir kimse terk edilmiş bir sünneti ihya ettiğinde bid'at-ı hasene yaptığı denmez. Bunun yerine güzel bir çığır açtığı, güzel bir sünnet başlattığı denir. Öyleyse güzel çığır yani güzel sünnet aslı itibarıyla sahih nasla meşru insanlar tarafından terk edilmiş ve daha sonra yeniden ihya edilmiş şeydir. Ömer radıyallahu anhu 11 rekat olarak cemaatle kıldırmak suretiyle teravih namazı sünnetini canlandırması bunun bir misalidir. Ey Ömer radıyallahu an 11 rekat olarak bu sünneti tekrar ihya etmesi inşallah o bölüme geleceğiz daha sonra Ömer radıyallahu anh bu ne güzel bir addır sözünü ifade edeceğiz ey yani unutulmuş gibi görünen veya Ebu bak radıyallahu anh döneminde uygulanmamış cemaatle teravih namazını ihya etme olayını Ömer radıyallahu tekrar ihya etmiş ve böylelikle İslam'da güzel olan bir sünneti ihya etmiştir. Müellif bir örnek vererek diyor ki burada Şam beldesinde insanlar bayram namazlarını sünnet olduğu zannıyla yalnızca mescitlerde kılarlardı. Bu beldede sünnet sancağını taşıyan kimseler ortaya çıkınca bayram namazlarının namazgahlarda kılınmasının sünnet olduğuna dikkat çektiler. Ey yani Musallada kılınması Bir sahrada kılınması ve Vesselam'ın sünnetiydi Dolayısıyla bugün ülkemizde bu, bu yapılmıyor Kim ülkemizde çıkıp Bu sünneti ihya ederse Bunu başlatırsa Buna teşvik ederse Gerçekten İslam'da açtığı bu çığırdan ötürü Ey mevcut olan Bir sünnetin ihyasından ötürü Hem kendisi ecir alacak Hem de bu sünneti Uygulayanların ecrinden Hiçbir şey eksilmeksizin ...onların ecrinden alacaktır. Yine... ...yine insanların çoğu... ...teravih namazının... ...20 olduğuna inanırlar. 20 rekat olarak kılarlar. Kim bu sünnetin... ...11 rekat olduğunu... ...yani 20, 20... ...bir de artı şey kılıyorlar... ...vitir diyorlar, 3 yani... ...buradan o zaman biz diyeceğiz ki 8... ...8 artı 3 yani 11 rekat olduğunu... ...sünnetin bu olduğunu yine kim ortaya koyar ve bu sünneti ihya ederse bundan ötürü ecir alır. Bu her şeyle ilgilidir arkadaşlar. Doğuda olsun, batıda olsun. Diyelim ki insanlar efendime söyleyeyim bir haram işliyor, sakallarını tıraş ediyorlar. Bir Müslüman ve oradaki insanlar gerek cahilliklerinden ötürü veya tevillerinden ötürü bunu bilmiyorlarsa ve bir Müslüman gidip bunun a.s sünneti olduğunu var verhulihetekum وَالْخُلْحِيَتَكُمْ وَخَالِفُ Kitab كِتَابِ diyerek, A.S.'in bu konuda emrini hatırlatması, beş şey fıtrat... fıtrattandır diyerek A.S.'in emrini hatırlatması ve daha sonra insanlar, daha sonra insanlar bu sünneti ihya etmelerinden ötürü, eğer bunu yaparlarsa bu kişi onların ecirlerinden hiçbir şey eksilmeksizin hem İslam'da güzel bir sünneti tekrar ihya etmiş olacak, hem ecir alacaktır. Ve bu yolda gidenlerin hepsinin ecrinden, alacaktır. Ya da efendime söyleyeyim, isbalını uzatanların isbalını kısaltırsa, dar giyinenlere bol giydirirse, tesettürü terk etmiş kadınlara tesettürü hatırlatıp Kur'an ve sünnetin emrettiği şekilde tesettürü kendilerine efendime söyleyeyim, Aişe validenin emri olduğunu onlara hatırlatıp onları buna davet ederse vesair ve vesair, vesair. Bunlar hepsi bizim ee, şeriatımızda var olan şeylerdir. Hatta terk edilmiş bir misvağı bile tekrar ihya ederse, terk edilmiş bir tebessümü bile ya da terk edilmiş bayram namazına Aleyhisselatü senen bir yoldan gider, geri döndüğünde başka yol kullanırdı ve buna benzer birçok sünnet mevcut birçok maruf mevcuttur. Hele hele günümüzde farzların bile yapılmadığı bu zamanda farzların bile yapılmadığı bu zamanda, terk edildiği bu zamanda, bunları insanlara ulaştırıp, davette bulunup hem kendi yaşar, hem kendi yaşar ve insanları da buna davet ederse, onların ecrinden hiçbir şey eksilmeksizin bunların ecirlerinden alır. Dolayısıyla bir infak edilmesi gerekiyor, birileri yapmıyor. Siz buna teşvik etseniz, اَيْسَتْ وَسَلَمْ مَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً ee, müjdesinin muhatabı olursunuz yani kim güzel bir sünneti ihya ederse ve buna benzer en basit insanlar mescide girip efendime sütahiyatil mescid kılmıyorlarsa ve bunu teşvik edip önemini vurgulamaktan ötürü kim buna sebep olursa ve daha birçok örnek verilebilir Merk edilmiş olan ve uygulama alanına çıkarılıp da Müslümanların dünyasını aydınlatmayı bekleyen sünnetlerden biri de Allah'ın şeriatıdır. Bazı zalimlerce hayattan uzaklaştırılarak batının sofra artıklarıyla ve şirk ehlinin fikir posalarıyla değiş tokuş edilmiş ve fert ya da cemiyetin büyük küçük tüm işlerine uygulanan kanunlardır. Beşeriyeti saplandığı bu çirkin bataklıktan Bu değersiz kurallardan kurtarıp Allah'ın koyduğu kuralları Geçerli kılan kimse hakkında İslam'da güzel bir çığır açtı denir Ve diğer kimseler de Onun açtığı bu yola girerlerse Onların ecirlerinden Hiçbir şey eksilmeksizin Ecirlerinin aynısını alır Bunun Müslüman idarecilerce bir fırsat olarak bilinmesi gerekir. Ve gerçekten ortaya çıkan bidatçı fırkalar, sapık fırkalar da aynı şekildedir. Yani, mesela bu toplu zikirleri yapanlar, bu çığırı kendileri için açan kimse Aleyhisselatü Vesselam men senne fil islami e, sünneten seyyi eten karşı karşıyadır yani e, toplu zikir yapan toplu zikir yapan veyahut e, efendime söyleyeyim e, bir takım bilatleri ihdat eden veyahut ortaya çıkan sapık fırkalar gibi mesela e, cehminyenin başı Cehmi bir safhana nispet edildiği için cehminyedir ey o bu konuda açtığı çığırdan ötürü a.s.in kim İslam'da kötü bir sünnet ortaya çıkartırsa veya kim kötü bir sünnet uygularsa Ken aleyhiüzz ve Haviz Ru veviz Rumenam ile kim de bu yolda giderse onun söylediğiyle amel ederse cehmiye için aynı şeyi söyleyebiliriz muhtezile için aynı şeyleri söyleyebiliriz Efendime söyleyeyim. Ee, Rafıfiler için aynı şeyleri söyleyebiliriz. Kaderiye için aynı şeyleri söyleyebiliriz. Kerramiye için aynı şeyleri söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunlar ashabın anlayışından, ashabın menhecinden yüz çevirmiş kimselerdir. Ve dikkat ederseniz hadiste geçen hadiste geçen men senne fil İslam sünneten hasene bir kere hadisin lafzında men Men sen nefil İslam'ı bir ı haseneten demiyor ki kim İslam'da güzel bir bid'at çıkartırsa dememekte. Ey kim güzel bir sünnet ortaya çıkartırsa. Ey yani mevcut bir sünneti ihya ederse. Ve ne olduğunu çeşitleriyle yani örnekler vererek ifade ettik. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için, daha iyi anlaşılabilmesi için nefil Vesselam Men senne fil islami, kim İslam'da çıkartırsa demiş. Bid'at bir kere İslam'dan değildir. Bid'at İslam'ın bir değeri değildir. Dolayısıyla İslam dışı bir şeydir. Ve hatta çirkin görülen bir şeydir. Seleften hiçbirisi iyi çığırı sünnet-i hasene sünnet-i haseneyi insanların kendi kafalarından ihdas ettikleri bid'at olarak açıkladığı nakledilmemiştir. Yani seleften hiç kimse hadiste geçen men senne fil islami sünneten hasene hadisini Ceril bin Abdullah'ın rivayet ettiği hadisi hiç kimse İslam'da e, güzel bir bid'at olarak ya da bid'at-ı hasene olarak e, açıklamamıştır. Böyle bir nakil yoktur. Böylelikle bid'at ehlinin kendi bid'atlerini hasene olarak kısımlandırmaları Konu, e, kısımlandırmaları konusunda ortaya sürtükleri hüccetleri iptal olmaktadır. Ve şu hadis konumuzu açıklayıcı niteliktedir. Süneni İbni Mace'de geçen bir hadis 209 numarada İmam Elbani Rahimahullah hadisin sahih olduğunu söylüyor ve diyor ki hadiste Men ahye sunneten min sunneti Fağmâl bîhâl nāsû, kân lēhu mîslu âjri, mân âmâl bîhâ, la yanqusu mîn âjūrîhm şeâ. Vâman bttâda biddâtan, fâgumâl bîhâ, kân ʿalīh āuzar, mân âmâl bîhâ, la yanqusu mîn āuzarı mân âmâl bîhâ şeâ. Dikat ediniz, hadis çok açık. Görkem Aşat kim? benim sünnetimden bir sünneti ihya eder ve insanlar onunla amel eder hale gelirse amel edenlerin ecirleri kadar ona da ecir yazılır diğerlerinin ecirlerinden de hiçbir şey eksilmez kimde bir bid'at ihdat ederse ve bununla amel edilirse bu bid'atle amel edenlerin günahı kadar da günah ona yazılır diğerlerinin günahlarından hiçbir şey eksilmez. Dikkat ediniz Aleyhisselatü Vesselam iki yol çiziyor. Ve bu iki yolda da bu iki yolda da e, iki yolda da e, iyi yol yani ey sünnet, sünnetin yolu, ey Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde emri olunan sünnetini ihya edildiği bir yol, o bir yolda bir bid'atın yolu. Bizzat lafız itibariyle bile Lafız itibariyle bile sünnet ve bidat ayrımını bizzat Resulullah yapmıştır Aleyhisselam. Dikkat edin. Kim benim sünnetimden bir sünnet ihya ederse, men ahya sünneten. men ahya sünneten min sünneti. Kim benim sünnetimden bir sünnet ihya ederse. Feamel biha'n nasu ve insanlar da onunla amel ederse, kane lehu mislu ecri men amile biha. Ve diyor ki Kendisine de onların aldığı ecir kadar, ecir vardır. لَا يَنْقُسُ مِنْ اُجُورِهِمْ Onların da ecirlerinden hiçbir şey eksilmeksizin kendisine ecir verilir. Ey sünneti ihya eden kişi! Devamında diyor ki وَمَنِ بِتَدَعَا بِدْعَةً Kim de bir bid'at ortaya çıkartırsa, فَعُمِلَ بِهَا Ve bununla da amel ederse, كَانَ عَلَيْهِ اَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا Lâ yankusü min evzâri man âmile bihâ şey'en. bir bid'at ortaya çıkartır ve onunla amel ederse, bu bid'atla amel edenlerin günahı kadar da ona yazılır ve bu kimselerin günahından da hiçbir şey eksilmez. O halde, o halde burada ilk hadiste Cerir bin Abdullah'ın ve Huzeyfe bin el radıyallahu anhum'un rivayet ettikleri hadislerde Aleyhisselatü Vesselam kendi sünnetini ihya edenler için çağrıda bulunmuş ey yani bugün mesela e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rafiyyedeyin ey namazda elleri kaldırmak yani rükudan önce ve sonra ha, terk eden kimselere bu sünneti ihya etmek için gayret gösteren bir kimse bunu yaparsa ve bu sünneti ihya ederse kendisi ecir alacağı gibi sebep olduğu kişilerin de ecrini alacaktır ya da e, koğutta, namazda koğuttayken işaret parmağını Efendime söyleyeyim, hareket ettirmesi yine bu kabildendir. Ya da Aleyhisselatü Vesselam'ın farzdan sonra tesbih yapması gibi ya da Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yapması gibi ve buna benzer birçok örnek verilebilir. Burada çünkü Aleyhisselatü Vesselam bizzat diyor ki ne kim de ortaya bir bidat çıkartırsa. Çünkü bütün bidatlar sapıklıktır ve İslam'dan değildir. O halde her bid'at bir sünneti öldürür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna davette bulunduğu bir hadisinde şöyle buyuruyor. Fetube lil gurabe Gariplere müjdeler olsun. Kim bunlar bu garipler? Aleyhisselatü buyuruyor ki الذîne yufsidûne الذîne yufsidûne mâ efsedennâsu min ba'di min sünneti O garipler ki İnsanların benim sünnetimden bozduğu şeyleri ihya ederler. Dolayısıyla sünnet bize hayat veren şeydir. Sünnet sırat-ı müstakimin ta kendisidir. Sünnet kendisine sımsıkı sarılacağımız şeydir. Sünnet cennete girme sebebidir. Sünnet kulluğun mükemmel şeklidir. Ve aysatü vesselamin buyurduğu gibi Ve şerrel umuri muhtesatuhâ وكل kulla muhdatesi وكل dğa ve وكل bir في النار ve kulla zıllalı fi nār muhakkak her bir dğa sabıqlık ve her sabıqlıkta atiştedir buyurior ve bu ve Allahu alem ve ﷺ Muhammed ve Muhammed ﷺ Subhank Allahma bihamdik eşhedu anla ilah illa Ant astarfiruk ve atubu ileik ve ve berekatuhu